Teyemmüm Teyemmüm, toprakla temizlenmek demektir. Abdest almak veya gusletmek için su bulunmazsa veya su olduğu halde kullanılması mümkün olmayan durumlarda, temiz toprak, kum, kireç ve taş gibi toprak cinsinden temiz bir şeyle Hanefi'de vakit girmeden önce de teyemmüm edilir. Diğer üç mezhepte, Vakit girmeden önce caiz değildir. Teyemmüm, abdest ve gusl için bir kolaylıktır. Dinimizde toprak ile teyemmüm de su ile temizlenmek gibidir. Dinimiz birçok kirliliğin toprak ile temizlenebileceğini açıkça bildirmektedir. Teyemmümü gerektiren başlıca haller şunlardır. 1- Abdest ve gusl için temiz su bulamamak. Şehirde her zaman su aramak farzdır. 2- Su kullanmaya mani olan hastalık, su kullanınca soğuktan ölmek veya hasta olmak tehlikesi bulunmak. 3- Suyun yanında düşman veya yırtıcı, zehirli hayvan bulunmak. 4- Hapiste olup su kullanamamak. 5- Ölümle tehdit edilmek. 6- Yolcu olup, yanında içme suyundan fazla su bulunmamak. Yedi, kuyudan su çıkarmak imkanı olmamak. Teyemmümün farzları Teyemmümün farzı, üçtür. Abdest almak için ve gusletmek için teyemmüm aynıdır. Yalnız niyetleri farklıdır. Abdest için yapılan teyemmümle gusledilmiş olmaz. Aynı teyemmümün gusl içinde sahih olması için, gusl içinde niyet etmek lazımdır. 1- Niyet etmek 2- i̇ki, i̇ki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamını meshetmek 3- Elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu meshetmek Teyemmümün farzı ikidir diyenler de vardır. İkinci ve üçüncü farzı, bir farz olarak söylemektedirler. İki şekli de doğrudur. Teyemmümün sünnetleri 1. Besmele ile başlamak 2. Toprağı avucunun içini koymak 3. Avuçları toprak üzerinde ileri ve geri çekmek 4. Avuçta toprak varsa, toprak kalmayıncaya kadar, iki eli, baş parmaklarıyla birbirine çarpmak 5. Elleri toprağa koyarken, parmakları açmak. Altı, evvela yüzü, sonra sağ kolu, sonra sol kolu meshetmek. Yedi, abdest alır gibi, çabuk yapmak. Sekiz, kollarda ve yüzde, meshedilmedik yer kalmamak. Dokuz, teyemmümden önce, umduğu yerde su aramak. On, elleri toprağa vurarak, kuvvetle koymak. On bir, kolları, yukarıda anlatılan şekilde meshetmek 12 parmakların arasını meshetmek ve bunu yaparken yüzüğünü oynatmak teyemmümde şunlara dikkat etmelidir 1 abdestsiz bir kimse talebesine göstermek için teyemmüm ederse bununla namaz kılamaz 2 teyemmüm ile namaz kılabilmek için yalnız teyemmüme niyet etmek yetişmez Namaz için de niyet etmek lazımdır. 3- Bir topraktan birkaç kimse teyemmüm edebilir. Çünkü teyemmüm edilen toprak ve benzerleri müstamel olmaz. Teyemmümden sonra elden, yüzden dökülen toz müstameldir. 4- Şafii ve Hanbeli'de teyemmüm yalnız toprak ile yapılır. Diğer mezheplerde toprak cinsinden olan, her temiz şeyle, üzerinde bunların tozu olmasa bile, teyemmüm edilir. Yanıp kül olan veya sıcakta eriyebilen şeyler, toprak cinsinden değildir. O halde, ağaç, ot, tahta, demir, pirinç, yağlı boya sıvalı duvar, bakır, altın, cam ile teyemmüm edilemez. Kum ile olur. İnci, mercan ile olmaz. Kireç ve alçı ile yıkanmış mermer, çimento, sırsız fayans, sırsız porselen çanak çömlekle çamur ile olur. Yalnız çamur varsa suyu yarıdan az ise bununla teyemmüm edilir. 5. Bir teyemmümle çeşitli namaz kılmak caizdir. 6. Misafir 2 kilometreden az uzakta su bulunacağını alametlerle veya akıllı, bali ve adil bir müslümanın haber vermesiyle çok zannettiği zaman her tarafa doğru 200 metre giderek veya birini göndererek araması farz olur. Çok zannetmezse suyu araması lazım olmaz. 7. Bir kimse suyu sormadan teyemmüm edip namaza dursa sonra yanında bulunan adil bir şahıstan Su olduğunu haber alsa, abdest alıp namazını iade eder. 8- İki kilometreden uzakta su varken, teyemmüm ile namaz kılmak caizdir. 9- Eşyası arasında su bulunduğunu unutan kimse, şehirde, köyde değilse, teyemmüm ile namaz kılabilir. 10- Suyun bittiğini zanneden kimse, namazdan sonra suyunu görse, teyemmüm ile kıldığı namazı iade eder. 11. Misafirin, yanında bulunanlardan su istemesi vaciptir. Su vermezlerse, teyemmüm ile kılar. Arkadaşı, suyu piyasadaki fiyatına satarsa, fazla parası olan misafirin, satın alması lazımdır. Sahibi, suyunu gaben-i fahiş ile satarsa, teyemmüm ile kılması caizdir. Piyasa fiyatını alacak fazla parası yoksa, yine teyemmüm eder. 12. Çölde, yollarda içmek için konulan su varken, teyemmüm edilebilir. 13. Su az ise, cünüp olan kimsenin, hayızlık adından, abdestsizden ve meyyitten önce yıkanması lazımdır. Suyun sahibi, başkalarından önce yıkanır. Sahipleri ayrı ayrı olan sular, bir araya getirilince, önce meyyit yıkanır. 14. Cünüp bir kimse, teyemmüm ettikten sonra, abdesti bozulsa, cünüp olmaz. Az su varsa, yalnız abdest alır. 15. Cünüp kimsenin, vücut yüzeyinin yarıdan fazlası, yara veya çiçek kızıl gibi ise, teyemmüm eder. Derisinin çoğu sağlam ise, ve yaralı kısımları ıslatmadan yıkaması mümkün ise, gusl eder. Yaralı kısımları ıslatmadan yıkanamazsa, yine teyemmüm eder. Teyemmüm nasıl yapılır? 1- Önce cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet edilir. Teyemmüm ile namaz kılabilmek için, yalnız teyemmüme niyet etmek yetişmez. İbadet olan başka bir şeyi, mesela, Cenaze namazı kılmak için, secdeyi tilavet yapmak için veya abdest için veya gusl için teyemmüm etmeye niyet lazımdır. Teyemmüme niyet ederken abdest ile guslü ayırmaya lüzum yoktur. Abdest için niyet etmekle cenabetten de temiz olur. Cenabetten temizlenmeye niyet edilen teyemmüm ile namaz kılınabilir. Abdest için İkinci teyemmüme lüzum yoktur. 2- i̇ki, i̇ki kolu dirseklerinden yukarı sıvalı olarak, iki elin içini temiz toprağa, taşa, toprak veya kireç sıvalı duvara sürüp, en az üç parmağa değmek üzere, iki avucuyla yüzünü bir kere mesh etmek, yani sıvamak. Eli, yüzünün iğne ucu kadar yerine değmezse, teyemmüm yapılmış olmaz. Yüzü tam mesjede bilmek için, avuçlar açık ve dört parmak birbirlerine yapışık ve iki elin ikişer uzun parmaklarının uçları birbirlerine değmiş olarak, avuç içleri saç kesimine koyup, çeneye doğru yavaşça indirilir. Parmaklar, yatay vaziyette, alnı, göz kapaklarını, burnun iki yanını ve dudakların üzerlerini ve çenenin yüz kısmını iyice sıvamalıdır. Bu esnada, Avuç içleri de yanaklarısı var. 3. İki avucu tekrar toprağa sürüp birbirine çarparak tozu toprağa silkeledikten sonra önce sol elin dört parmağı içiyle sağ kolun alt yüzünü parmak ucundan dirseğe doğru sıvayıp sonra kolun iç yüzünü sol avuç içiyle dirsekten avuca kadar sıvamak ve sonra sol baş parmak içiyle Sağ baş parmak dışını sıvamaktır. Yüzüğü çıkarmak lazımdır. Sonra yine böyle sağ el ile sol kol sıvanır. El ayasını toprağa sürmek lazımdır. Toprağın tozun elde kalması lazım değildir. Abdest ve gusl için teyemmüm aynıdır. Teyemmümü bozan şeyler Teyemmümü gerektiren özür hali ortadan kalkınca, su bulununca, abdesti ve guslü bozan hallerde, teyemmüm de bozulur. Abdestin, guslün ve teyemmümün faideleri. İbadet maksadıyla yapılan her iki temizlik, beden sağlığımız için pek çok faideleri hasıl etmektedir. Bedeni faidelerinin yanında, ruh sağlığı yönünden de faidesi çoktur. Tespit edilen sayısız faidelerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 1- Günlük hayatımızda, ellerimizin dokunmadığı yer, kapmadığı mikrop kalmıyor. İşte abdest alırken, el, yüz ve ayakları yıkamak, cilt hastalıkları ve iltihapları için en güzel bir korunmadır. Mikroplar, parazit bakterilerin bazıları, vücuda deri yoluyla dahil olurlar. 2. Solunum sistemimizin bekçiliğini yapan burnu yıkamakla, toz ve mikrop yığınlarının vücuda girmeleri önlenmiş olmaktadır. 3- Yüzün yıkanması, cildi kuvvetlendirir, baştaki ağırlığı ve yorgunluğu hafifletir, damarları ve sinirleri harekete geçirir. Devamlı abdest alanların, ihtiyarlasalar bile, yüzlerindeki güzelliklerinin gitmemesi bu yüzdendir. 4- Cünüklüğe sebep olan hallerde, Büyük bir enerji harcanmakta, kalp ve dolaşım hızı artmakta, solunum hızlanmaktadır. Vücudun aşırı çalışmasıyla da, yorgunluk, bitkinlik, uyuşukluk ve gevşeklik hissedilmekte, umumiyetle zihni faaliyetler oldukça yavaşlamaktadır. Gusl ile vücut, eski zindeliğini kazanır. Vücudu belirli aralıklarla devamlı yıkamak, koruyucu hekimlik yönünden fevkalade önemlidir. 5 Vücudumuzun normalde bir statik elektrik dengesi vardır. Vücut sağlığı, bu elektriksel dengeyle yakından alakalıdır. Bu denge, psikolojik gerilimler, iklim şartları, giyim eşyaları, yaşama ve iş yerleri ve bu arada guslü gerektiren hallerle bozulur. Bu elektriksel yük, öfke halinde normalin dört katına, guslu gerektiren hallerde on iki katına çıkmaktadır. Günümüzde kızıl ötesi, enfraruş ışınlarla dış derinin özel fotoğrafları çekilmiş, bu fotoğraflarda cinsi münasebetten sonra vücudun bütün yüzeyinin fazla statik elektrik tabakasıyla örtüldüğü tespit edilmiştir. Bu tabaka derinin, oksijen alışverişine engel olduğu gibi, cildin renginin bozulmasına ve çabuk kırışmasına sebep olur. Bu durumdan kurtulmak için, vücudun iğne ucu kadar yeri dahi kalmayacak şekilde, tamamen yıkanması gerekir. Böylece su zerreleri, olumsuz elektrik gerilimini alarak, vücudu topraklıyor ve yeniden normale döndürüyor. Bu açıdan gusül, bir yönden de mutlaka yapılması gereken bir temizliktir. 6. Abdest ve gusl abdestinin dolaşım sistemi üzerinde de olumlu tesirleri bulunmaktadır. Damarlardaki sertleşme ve daralmayı önler. Abdeste mevzii bir uyarılma vardır. Lenf sistemi en önemli merkezlerden biri olan burun arkası ve bademcikler yıkanarak uyarılmaktadır. Ayrıca, boyun ve yanlarının yıkanması da, lenf sistemine tesir eder. Abdest ve gusulle kolaylaşan lenf dolaşımı sayesinde, lenfosit denen savaşçı hücreler, vücudu zararlı unsurlardan korurlar ve vücut direncini arttırırlar. 7. Su bulunmadığı zaman toprakla yapılan teyemmüm de, büyük ölçüde vücuttaki statik elektriği yok etmektedir.